ma'ruf olan bir şeydir. Bu nedenle diyoruz ki biz amel imandandır. Peki bakın biz dedik ki bir şey bir şeyden ayrılır. O ayrıldığı halde yine birbirinden'dir. İki, iki ayrılan şey de birbirindendir. Peki bir şey bir şeyden olduğu halde neden birbirine birbirinden ayrıştırılır? Mesela orta namaz namazdan olduğu halde neden orta namaz ayrıştırılır? Veya işte Cibril meleklerden olduğu halde neden ee, e, meleklerden ayrı zikredilir. Yani bir şey, bir şeyle aynı olduğu halde neden laf sana ayrı zikredilir? Bakın deriz ki o affedilen şeyin ehemmiyetinden dolayı yani o şeyin tevkidine binaen affedilir. Yani kardeşler külli bir değer düşünün.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 tekit olsun diye. Bu Arapların indinde bilinen bir durumdur. O yüzden Araplar der ki mesela kad yu'tafu şey'i ala şey'i li Bazen bir şey bir şeye ehemmiyetinden dolayı atfedilir. Bu çok önemli bir ibaredir. Arap der ki kad yu'tafu, yu'tafu şey'i ala şey'i li ehemmiyetihi. Bazen bir şey bir şeye ehemmiyetinden dolayı atfedilir. Yani ayrı zikredilir diyelim tabir sahisi ise biraz daha e, avam bir tabirle. Yani burada öğle ikindi namazının tehkidine Allah Azze ve Celle o ayette ikindi namazını tehkitlemek istemiştir. İşte diğer ayette işte Cebrail'in Mikail'in önemini ee, tehkitlemek istemiştir. Hatta biliyorsunuz Cebrail'e özel düşmanlık vardır. Birçok fırka ve dinlerden. Biliyorsunuz. Bu, bu Allah Subhanehu ve işte burada özellikle de ne yapmıştır? E, meleklerden olan Cebrail'i ve Mikail'e meleklerden ayrı laf sende zikretmiştir. Bu meleklerin önemini tekitleme adında. O zaman söylüyoruz biz diyoruz ki bir şey bir şey atfolunur ama neden? Ehemmiyetinden dolayı. Bu birinci cevap kardeşler. Bunlara verilen cevap. Yani bunlar ne demişti? ayrı zikrediliyor. O zaman ayrı olduğunu gösterir. Ehli sünnet bunlara cevap verdi. Bunlardan bir tanesi az önceki birinci cevaptı. İkinci cevaba gelince denir ki bunlara Bakın bunu eee sünnet ibarelerinde kullanmıştır. Bunda biraz kendimizi zorlamaya çalışacağız anlamak için ama inşallah anlaşılır. Çok da uzun değildir cevabı. Bakın dikkat edin kardeşler. Denir ki asıl da ameller imandan değildir cevap olarak. Bakın asıl da ameller imandan değildir. İmanın aslı kalptedir. Asıl da ameller imandan değildir. İkinci cevap bu. Asıl da ameller imandan değildir.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 Bir daha bir daha tekrarlar mısın? Tam anlayamadım. Yani e, mürciye mesela, e, tamam yeter. mürciye diyelim yeter. Tamam mürciye. Evet. Amelleri imandan çıkarırken imanın aslında amelleri çıkarıyorlar. İmanın kemalinden amelleri çıkarmıyorlar. Dolayısıyla bu ikinci onların lehine bir cevap evet burada da imanın ameller durumda sadece e, olan e, Ama e, ama ama şimdi mürciye e, senin e, dediğin gibi e, aslından çıkarırken onu ameli sonuç olarak neye bağlıyor? İmanın kemaline bağlıyor değil mi? Evet. Biz neye bağlıyoruz? Aslında. İmanın olmazsa olmazına bağlıyoruz. O yüzden zorunlu ilişki ifadesini kullandık biz orada. Arasında öyle bir ince fark var.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 Ama ikinci görüş, hayır, e, amel imanın aslında değil ama bakın bu lafzı ihtilaf. Neden? Çünkü bakın birisinin yokluğu diğerini gerektiriyorsa aslında bir iç çelik söz konusu, doğru mu? O yüzden bakın neredeyse biz lafsi bir ihtilaftır diyoruz. Çünkü burada mürciye hiçbir kapı açılmıyor. Çünkü biz diyoruz ki zorunlu ilişki var arasında. Ama e, onların dediği ifadelerin sonucu zorunlu olmayan bir ilişki gündeme geliyor.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 Birinci cevabı bunu teşkil ediyor. İkinci cevap da tedaviden ifade edilen teşkil ediyor. İkinci cevap da cevabı da bırak etmeniz ama bu kadar kullanılır. Çünkü Latarası üzerinden dediğimiz örnekteki ayetlerde bu üçüncü kısmı ifade ediyoruz bu şekilde. Asıl üçüncü ifade ediyoruz. Tamam kitabı hak ettin. E, neden cevap %90 olduğu için? Bir hata var. Başka bir cevap e, vermek isteyen var mı? Aynı cevap olmayacak. Doğrusu olacak. O yüzden onu tamamlayarak. Bir hata var sadece. Tamam yok zannedersem. E, şimdi dördüncü atıf icmaen konunun dışındadır. Çünkü burada amelle iman evet biz imanın gelelim